Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayatı 6. Bölüm Yararlanılan Eser Salih Soruça Ait Selamünaleyküm Değerli dinleyenlerimiz hemen hatırlayalım 5. bölümün sonlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ukas panayırında birkaç kez davette bulunmuştu. Ebu Leheb, ey ahali diyordu, bu benim yeğenimdir. Haşa, yalan söylüyor, ondan uzak durun diyordu. Ebu Leheb, Resul-i Kibriya'ya eziyet ve hakaret etmekte yalnız kalmıyordu. Bir gün, oğlu Uteybe'ye, ona işkence etsin diye emir verdi. Uteybe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. O sırada, Efendimiz Necm suresini okuyordu. Bunu duyan Uteybe, Necmin Rabbine and olsun ki, ben senin peygamberliğini inkar ediyorum dedi. Ve kainatın efendisinin, mübarek yüzüne doğru tükürdü. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu çirkin harekete sadece şu sözlerle cevap verdi. Ya Rab, Ona bir itini musallat et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne duası ne de bedduası Allah tarafından karşılıksız bırakılmıyordu. Uteybe'ye yaptığı bu bedduada bir müddet sonra gerçekleşti. Yemen tarafında Havran denilen yerde babası ve arkadaşları arasında uyurken bütün insanların arasında sadece onu yedi bir aslan. Evet. Dişi bir aslan geldi, onca insanın arasında geldi ve kendisini parçaladı. Evet, duaların makbuliyeti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir bölümünü teşkil eder. İşte böyleydi. Öz amcası dahil olmak üzere amcaoğlu ve birçok insan sürekli olarak kendisini yalanlıyordu. Ümmü Cemil İslam davasının en şiddetli muhalifi ve düşmanı olan Ebu Leheb'in karısı. Kur'an'ın bir tabiri var kendisiyle alakalı. Cehennem oduncusu. Evet, aynen böyle tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadın, İslam daveti karşısında öylesine azmış, öylesine çılgına dönmüştü ki, Efendimizin, Gidip geldiği yola, her gün bıkmadan, usanmadan, dikenli çalılar döküyor, bundan büyük bir mutluluk duyuyordu. Güya, Efendimiz aleyhisselam, zahmet görecek, eziyet görecekti. Bir başka durum daha var. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Safa tepesinde, hatırlar mısınız? İlk olarak Kureyş'e açıktan, İlahi davette bulunmuştu ya, kocası Ebu Leheb ne yaptı? Hakaret etti. Helak olasıca, bizi bunun için mi buraya çağırdın demişti ya. Yerden bir taş almış, Efendimiz'e doğru fırlatmıştı ya. İşte Tebbet Suresi İnzal buyurulmuştu. Bu sure Ebu Leheb ve karısının o çirkin davranışlarını anlatıyordu. Bu olaydan sonra Ümmü Cemil artık yerinde duramaz oldu. Eline bir taş aldı. Madem dedi öyle ha, senin kitabında bunlar anlatılıyor. Mescidi Haram'a geldi. Amacı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a taş atmak. O sırada Efendimiz Sadık dostu Hazreti Ebubekirle oturuyorlar. Ümmü Cemil. Hazreti Ebubekir'i gördü. Fakat yanında oturan kainatın efendisini fark edemedi. Ey Ebu Bekir, arkadaşın nerede? Ben işittim ki o benimle dalga geçmiş. Ben görsem şu gördüğün taşı onun ağzına vuracağım dedi. İlginç. Ebubekir'i radiyallahu an gören o göz Kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem göremedi ve neticesiz olarak geri döndü. Elbette göremedi. Göremezdi. Allahu Teala'nın koruması altında bulunan sultanı levlaka görmek bir cehennem oduncusunun haddine miydi? Böyle bir aileydi. Buna benzer bir hadise de Ebu Cehil'in başına gelmişti. Bir gün o da kabilesine söz verdi. Vallahi dedi, Secdede eğer onu görürsem başını işte bu taşla ezeceğim. Ertesi gün çok zor kaldırabileceği kocaman bir taş aldı. Gitti. Efendimiz Aleyhisselam secdede Taşı güç bela yerinden kaldırdı, tam kendisine vuracakken, elleri yukarıda kas katı kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazını bitirip kalkıncaya kadar, herkesin şaşkın bakışları arasında, elinde kocaman bir taş kala kaldı. Namaz bitince, Ebu Cehil'in de eli çözüldü. Çünkü, ihtiyaç kalmadı. Daha hangi olaylar? Her şeye rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmekten, rencide etmekten, hakaret etmekten, bir türlü vazgeçmiyordu Ebu Cehil. Bir gün yine yemin etti. Vallahi dedi, onu secdede görürsem, boynuna basacağım ve onun boynunu, Yerlere sürteceğim. Tam bunları konuşurken, Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. İbni Abbas, durumu kendilerine arz edince, birden hiddetlendi. Ve kapıdan girmeyi dahi beklemeden, aceleyle duvardan aşıp, mescidi haramın içine girdi. Alak, suresini sonuna kadar okudu ve secdeye vardı. Etrafta bulunanlar Ebu Cehil'e, ''Ey Ebu Cehil, nerede diyordun? Bak, geldi.'' diye seslendiler. Lakin nerede Ebu Cehil'de o yürek? Efendimiz aleyhisselama doğru ilerlerken geri dönüyor. Bir daha geri dönüyor ilerleyecek, gerisin geriye bir daha dönüyor. Herkes şaşkınlık içinde. ''Acaba Ebu Cehil delirdi mi?'' ''Neden gidip geri dönüyor, bir daha dönüyor ve neden gidemiyor?'' En son artık vazgeçti. Yüzü fal taşı gibi, yerlerinden oynayacak, korku içinde. ''Ne oldu sana Ebu Cehil?'' dediler, ''Neyin var?'' Şaşkınlıkla dedi ki, ''Vallahi benim gördüğümü siz görseydiniz.'' Onunla benim arama ateşten bir uçurum açıldı. Düşünün değerli dinleyenler, böylesine mucizeler var, böyle korkutuluyorsun, başına işler geliyor, zarar veremiyorsun ama hala iman da etmiyorsun. İşte bir insana hidayet verilmezse, kalbi mühürlenenlerden olursa, başına gelecek hadise de budur. Göremiyorlardı. Bunca ibret olmasına rağmen. Kureyş müşriklerinin eziyeti, hakaretleri devam ediyor. Bir gün resul Ekrem aleyhissalatu vesselam kâbedeler. Huşu içinde namaz kılıyorlar. Müşriklerden bir grup da orada, Kabe civarında toplanmışlar. İçlerinde, o da var, Ebu Cehil. Ortaya fırladı. Hanginiz gidip filancalarda bugün boğazlanan devenin işkembesini ve tüm pisliğini kanlı kanlı getirebilir ve hanginiz o pis etleri, pis şeyleri, malzemeleri bu namaz kılarken, secdedeyken onun üzerine koyar, dedi. Gözü dönmüşlerden biri, Ukbe bin Ebu Muait "Ben yaparım." dedi. Az sonra ruhu kararmış bu adam elinde deve işkembesiyle efendimizin yanında göründü. Güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden habersiz Allahu Teala'nın huzurunda secde Gözü dönmüş Ukbe getirdiği deve işkembesini iki küreyi arasına koydu. Mübarek sırtına. Kahkahayla seyrediyorlardı. Ruh ve vicdanları o şirkin karanlıklarına gömülü müşrikler. O anda muhterem babasının, müşriklerin bu adice hareketine maruz kaldığını duyan Hazreti Fatıma annemiz koşa koşa geldi. İşkembeyi tuttuğu gibi müşrik güruhuna doğru fırlattı. Namazını bitiren efendimiz Aleyhisselatu vesselam onlara doğru baktı. Allah'ım Kureyşi sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyşi sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyşi sana havale ediyorum. 3 defa böyle buyurdu. Sonra da müşrik elebaşlarının isimlerini teker teker zikrederek onları da sonsuz kudret sahibi Allahu Teala'ya havale etti. Günler aylar böyle devam etti değerli dinleyenler. 5 sene geçmişti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin beşinci senesi. Miladi 615 Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki bu baskısı, eziyet ve işkenceleri arttıkça artıyor. Artık Müslümanlar bırakın namazlarını düzgün kılabilmeyi ibadetlerini rahat yapabilmeyi neredeyse nefes alamaz durumdalar. İslam ve imanın talimi için, Allah'a ibadet ve taatin serbestçe yapılabilmesi için güvenilir bir yer gerekirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat bu emin yeri aradı, tespit etti. Safa tepesinin doğusunda, dar bir sokak içinde bulunan, Erkan bin Ebil Erkan bin Esed radiyallahu anın evi. Bu ev giriş çıkışlar için elverişli, emin bir yerdi. Artık efendimiz burada muallim, öğretmen olarak ilk Müslümanlarda öğrenci olarak bulundu. Burada öğrendiklerini imkan ve fırsat dahilinde başkalarına da duyurdular, aktardılar. İşte böylelikle Darül Erkam Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hocalığını yaptığı ilk medrese veya şöyle diyebiliriz ilk İslam üniversitesi oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anın Müslüman olmasına kadar Efendimiz aleyhisselam İslam'ı öğretme ve anlatma vazifesini işte burada Darül Erkam'da yürüttü. Darül Erkam'ı Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri hiç satılmamak ve başkasına devredilmemesi şartıyla vekil olarak oğluna bırakmıştı. İslam tarihinde büyük, ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, bugün Kabe karşısında. Darül Hayzuran adıyla anılıyor ve dini bir okula tahsis edilmiş bulunmakta faaliyetlerine devam ediyor. Tabii ki o işkencelerin olduğu zamanlarda bazı zatları anmadan geçmemiz mümkün değil. Yasir ailesi ve Ammar radıyallahu an'ın başına gelenler. Yasir Mekke'ye Yemen'den gelenlerden. Burada Mahsum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Mugire'nin himayesine girmiş. Sonradan Ebu Huzeyfe onu cariyesiyle evlendirmiş. Ve bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Ammar ve Abdullah. Bütün fertleriyle saadet dairesine giren bu aileye, başta mahzum oğulları olmak üzere bütün müşrikler, dayanılmaz işkenceler, çekilmez eziyetlerle göz açtırmadılar. Mahzum oğulları, iman ve İslam'dan vazgeçsinler diye, güneşin her tarafı sıcaklığıyla kavurduğu bir sırada, adeta cehennem ateşi kesilen taşlıkta, onlara bir bir işkence ediyorlardı. Amaçları, dinlerinden dönmeleriydi. Yine bir gün, Yasir ailesi, İşkence altında zalim müşrikler tarafından inleyip dururken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine çıka geldi. Yürekler parçalayıcı bu durum karşısında, Sabredin ey yasir ailesi! Sabredin ey yasir ailesi! Sabredin! ''Ey Yasir ailesi! Sizin mükafatınız cennettir. Sabredin, ey Yasir ailesi!'' buyurdu. Öyle işkenceler görüyorlardı ki, Yasir, ''Ya Resulallah'' dedi, ''Bu iş daha ne zamana kadar böyle sürüp gidecek?'' Efendimiz Aleyhissalatu vesselam üzgün dua buyurdu. Allah'ım Yasir ailesinden rahmet ve mağfiretini esirgeme. Bu olaydan kısa bir süre sonra Yasir radıyallahu an dayanılmaz işkenceler altında izzetiyle dinini hiçbir şekilde satmadan inkar etmeden vefat etti hatta böylece müslüman erkeklerden ilk şehit şerefi kendisine verilmiş oldu unutmayın yasir radiyallahu an dininden emin şekilde dininden dönmeden vahşice öldürülen Dayanılmaz işkenceler altında izzetiyle ruhunu teslim eden ilk şehitti. Yasir radıyallahu anh'ın hanımı olan Sümeyye validemiz de oldukça zayıf, yaşlanmış ve nahif bir kadındı. O da işkence etsin diye Ebu Cehil'e verilmişti. Ebu Cehil İşkenceden işkenceye uğrattığı bu yaşlı, kimsesiz kadına küstahça ve adice sen dedi güzelliğine aşık olduğun için ona iman ettin değil mi? Bu adice ithama iman abidesi kesilmiş Hz. Sümeyye radiyallahu anha bir müşriye söylenebilecek en ağır laflarla mukabele etti. Ebu Cehil hiddete geldi ve elindeki mızrağı saplayarak şehit etti. İşte hanımlar içerisinde Hazreti Sümeyye radiyallahu anha kadınlardan ilk şehit olacaktı. Ammar'ın çektikleri de pek kolay değildi. Demir bir gömlek giydirildi o sıcağın altında. Düşünün güneşin yeryüzünü bütün sıcaklığıyla kavurduğu o çölde dışarı çıkartılıyordu ve demir gömlek içinde ilikleri eritiliyordu. Bu işkencelerden bir an olsun kurtulan Ammar soluğu Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında aldı. Bir teselli bekliyordu. Azabın her türlüsünü tattık ya Resulallah dedi. Halini arz etti. Sabır tavsiyette efendimiz. Ve ardından şöyle buyuracaktı. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Öyle işkenceler vardı ki Hazreti Ammar radiyallahu anh'a reva görülen işkence çeşitlerinden biri de ateşle dağlanmasıydı. Yani kor haline getirilmiş olan demirin sırtına, yüzüne, uzuvlarına batırılmasıydı. Yine bir gün böyle işkence görüyordu. İşkence altında kıvranırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mübarek elleriyle Ammar'ın başını sevdi. Ateşe, Ey ateş! İbrahim'e aleyhisselam, serin ve selamet olduğun gibi, Ammar'a da öyle ol. Şu haberi verdi. Ey Ammar! Sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün, azgın bir topluluğun eliyle olacak. Gerçekten de Hazreti Ammar radıyallahu an yıllar sonra Sıffin harbinde katledilecekti. Böyle işkenceler, işkenceleri kovaladı. Bir gün yine bu işkenceler yapıldı. Artık ne konuşacak bir hali kaldı Ammar radıyallahu'un ne nefes alacak takati kaldı. Vücudu yaralarla dolu. Kurtlar, böcekler yemeye başlamış. Acılar içerisinde. Ağlamaya başladı. İçin için ağlıyordu. İnsandı. Bu haliyle onu gören Şefkat Timsali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle onun göz yaşlarını sildi. Sonra da ''Seni kafirler tuttu da suya mı bastı? Onlar seni bir daha tutar da sana şöyle şöyle derler ve işkencelerine devam ederlerse, sen de onlara istediklerini söyle ve kurtul.'' buyurdu. Bu, hayatını zalim müşriklerin elinden kurtarmak için Ammar'a bir müsaadeydi. Bu müsaadenin verilişinden bir müddet sonra gerçekten Ammar radıyallahu an yine müşrikler tarafından yakalandı ve bir insanın dayanamayacağı işkencelere tabi tutuldu. Zaten derisi ateşten paramparçaydı. Yaraları henüz iyileşmemişti. Teklif ettiler. Sen Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Sövmedikçe, lat ve uzaya tapmadıkça, onun dininden lat ve uzanın hayırlı olduğunu söylemedikçe, sana işkence yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Zavallı Ammar radiyallahu anın dilinden çaresiz olarak müşriklerin söyledikleri döküldü. Muratlarına erdiğini zanneden gaddarlar onu serbest bıraktılar. Hüngür hüngür ağlamaya başladı Ammar radıyallahu anh. İyi şeyler söylememişti. Doğruca ağlıya ağlıya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Teselli etti efendimiz. Kurtulduğun yüzünden belli deyince ''Hayır efendim, vallahi kurtulamadım.'' dedi. ''Niçin?'' diye sorunca Ammar, ''Ben sizden vazgeçirildim. Lat ve Uzzan'ın da sizin dininizden hayırlı olduğunu ne maalesef ne yazık ki bana söylettiler.'' diye karşılık verdi. Dünya başına yıkılacakmış gibi, heyecan ve korku içinde Efendimizin huzurunda dikilmiş duruyordu. Müşriklerin işkence ve eziyetlerinden kurtulmuştu. Ama şimdi, başka bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müşriklerin dediklerini söylerken, Kalbini nasıl buldun? Yani kalbin nasıldı? Buyurunca, Ya Resulallah, Kalbimi iman ferahlığı ve rahatlığında, dinime bağlılığımı da, Demirden daha sağlam buldum. Bunun üzerine, Efendimiz aleyhisselam, Sana vebal yok, Ey Ammar! Eğer onlar seni yine yakalar, Bunu sana tekrarlatmak isterlerse, Sen de söylediklerini tekrarla, Ve kurtul diyerek, Ammar, Radiyallahu an Efendimizin, Hem gönlünü, Hem yüzünü, Ferahlattı. İşte, bu anlattığım olay sonrasında Nahıl suresinin 106. ayeti inzal buyuruldu. Kalbi imanla karar bulmuş olduğu halde küfür kelimesini söylemeye zorlananlar ve böylece yalnız dilleriyle söyleyenler müstesna. Kim Allah'a küfrederse onlara şiddetli bir azap var. Fakat küfre bağrını açanlar üzerine Allah'tan bir gazap ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Yani kalbi imanla karar bulmuş bir mümine bir ruhsat tanındı. O da düşman tarafından canının veya herhangi bir azasının yok edilme tehlikesi mevzu bahis olduğu zaman yalnız diliyle küfür kelimesini söylemesine izin verildi. Ancak bunun kalbin imanla mutmain olması şartıyla bir ruhsat olduğu unutulmamalı. Bunun yanında hakkı söylemek ve dinin izzetini korumak için öldürülmeyi göze alıp küfür kelimesinin lisanla dahi olsa söylenmemesi Azimettir, en güzelidir. Bu hususta ruhsatla değil de azimetle amel etmek daha faziletli bir harekettir. İşkencelerden bir tanesi de Darül Erkam'da ilk Müslümanlardan olan, yine orada bulunan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a karşıydı. Hazreti Ebubekir Efendimiz kalbinin derinliklerinden kopup gelen gerçekleri insanlara anlatmak arzusunun önüne geçemiyordu. Normalde bir gizlilik vardı. Herkes gizliden gizliye Darül Erkam'da toplanıyor, dağılıyordu. Sadece Müslümanlara bir şeyler aktarıyorlardı. Lakin daha çok insanın bu mutluluğa erişmesini isteyen Hazreti Ebubekir radıyallahu an müşriklere döndü bir gün. Allah'a imanın kutsiyetini, putların ne kadar saçma olduğunu ve onlara hürmet etmenin sefaletini haykırdı. Müslümanlara karşı zaten kin ve düşmanlıkla dolu olan müşrikler ona saldırdı. Her tarafı kan revan içinde. Öyle dövdüler ki, ellerinden ancak kabilesi Teymoğullarından birkaçının araya girmesiyle kurtulabildi. Demirli ayakkabılar giyiyorlardı, sırf dövmek için, daha fazla yara açmak, daha fazla kanatmak için kendinden geçmişti. Baygın bir halde dört kişi koluna girerek evine götürebildi. O gün, tüm gün baygın kaldı. Ancak akşam üzeri kendine gelebildi. Sanki onca dayak yiyen, darbelere maruz kalan, eziyet gören kendisi değilmiş gibi, sanki yüzü gözü kan içinde kalan başkasıymış gibi, ilk kendine geldiğinde, dudaklarından dökülen ilk cümle şu oldu. Söyler misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Ona dil uzatmışlardı. Hakaret etmişlerdi. O iyi mi? Söyleyin. Böylesine bağlıydı. Dinine, peygamberine. Kan revan içindeki haline bakmadan, yara berelerinin acısına, sızısına aldırmadan onu merak ediyordu. Kendisine yemek teklif ettiler. Aç kaldın, susuz kaldın ey Eba Bekir. Bir şeyler ye iç. Hayır diyordu. O ne haldedir? Ne yapıyor? Annesinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasından o zaman haberi yoktu. Henüz iman etmeyenler arasındaydı. Nasıl olursa olsun Allah Resulü'nün durumunu öğrenmeliydi. Annesine git dedi. Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e sor. Resulullah hakkında bana haber getir. Ümmü Cemil iman etmiş, bahtiyar bir hanımdı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı dersle tedbirli ve ihtiyatlı davranıyordu. Bir gizlilik olduğunu söylemiştik. Ebu Bekir radıyallahu anın annesi Ümmü Hayr, Ebu Bekir dedi, senden Abdullah'ın oğlu Muhammed'i soruyor sallallahu aleyhi ve sellem deyince, ben onun hakkında bir şey bilmiyorum ama istersen beraber oğlunun yanına giderim dedi. Aslında Ümmü Cemil'in haberi vardı ancak bir tertip ve tuzak olabilir diye ihtimali düşündü beraber gittiler. Bir de baktı Hazreti Ebubekir radıyallahu an boğazı, burnu, ağzı, kulaklarına kadar yüzü şişmiş, yarılmış bir şekilde görünce Ümmü Cemil annemizin içi burkuldu. Kendini zapt edemedi. Sana dedi bunları reva gören bir kavim şüphesiz azgın ve sapkındır. ''Rabbimden dileyim, onlardan intikamını almasıdır.'' dedi. Ümmü Cemil'den, Efendimiz aleyhisselamın iyi olduğunu öğrenmesine rağmen yine rahat etmedi. Annesine, ''Vallahi'' dedi, ''Ben gidip onu görmedikçe ne yemek yerim, ne su içerim.'' Israr ettiler, ''Ne olur biraz su iç, bir lokma bir şey ye, hayır.'' Peki Darül Erkam'a kadar nasıl gidecekti? Nasıl yürüyecekti? Etraf tenhalaşınca annesi ve Ümmü Cemile'ye yaslanarak sendeliye sendeliye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Senelerden beri birbirlerini görmemiş candan dostlar gibi birbirlerine baktılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın durumunu gözleriyle gördükten sonra ''Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. O azgın, sapkın adamın yüzümü yerlere sürtüp bilinmez hale getirmesinden başka herhangi bir üzüntüm yok.'' dedi. Sonra annesini gösterdi. ''Bu annem Selma'dır.'' dedi. Onun hakkında Allah'a duada bulunmanızı arzu ediyorum. Umulur ki Allah onu cehennem ateşinden hatırın için kurtarır. Bu samimi arzu samimi bir dua ile birleşti ve o anda orada Ümmü hayır Selma hatun, bahtiyar mümineler arasına katıldı. Müslüman oldu. Değerli kardeşlerim, işte ilk Müslümanların maruz kaldığı bazı olayları duydunuz. Bu işkenceler, eziyetler, hakaretler, bunca engeller Allahu Teala tarafından bir imtihandı. Mesele sadece kuru kuruya iman ettim demekle bitmiyordu. Acaba nasıl iman Etmişti, bunun ölçülmesi gerekiyordu sabırla. Öylesine güçlükler, işkence ve eziyetler olacaktı ki, Gerçekten iman edecekler, Bu arzuyu ciddi olarak gönüllerinde taşımayanlarsa, Halis müminlerden ayrılacaklardı. Dayanılmaz işkenceler, hakaretler, eziyetler ve zulümler, Allah'a imanın ve Resulüne tabi olmanın gerçek şuuruna eren, hakiki Müslümanların cesaretini kıramıyordu. Onların hidaret dairesinde sebat etmelerine ve başkalarının da o daireye koşmasına mani olamıyordu. Evet, o asr-ı saadet Müslümanlarının Dayanılmaz işkence ve zulümler karşısında gösterdikleri o sabır, o cesaret, o metanet çok ibretlik ve bizim için maalesef çok uzak hasletlerdir. Birçok tertipler vardı, eziyetler vardı. Bunların hiçbiri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi İslam'ı tebliğ etmekten alık koyamıyordu. Üstelik amcası Ebu Talip de, yaptıklarına ve söylediklerine karşı çıkmıyor, bilakis onu koruyordu. Müşrikler bu sefer başka bir yol denediler. İleri gelenlerinden on kişi, Ebu Talip'e gelerek, Ey Ebu Talip dediler. Yeğenin putlarımıza sövdü, dini inançlarımızı kötüledi akılsız olduğumuzu babalarımızın dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyleyip durdu. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alıkoy veya aradan çekil. Bunların cezasını biz verelim. Acaba ne yapacak diye bu talip. Bir tarafta Kalvin'in gelenekleri, adetleri bir taraftan çok sevdiği yeğenine karşı olan samimi sevgisi. Sonunda yumuşak ve güzel sözlerle müşrik heyetini başından savdı. Birinden kurtulmuştu. Lakin ilk şikayetlerinden hiçbir netice alamadıklarını gören müşrikler, Ebu Talib'e tekrar başvurdular. Bak dediler, sana ilk geldik bizi dinlemedin. Sen bizim yaşlı ve ileri gelenlerimizden birisin. Yeğenini yaptıklarından vazgeçirmek için sana müracaat ettik, sen yapmadın. Vallahi artık bundan sonra onun babalarımızı, dedelerimizi kötülemesine, bizi akılsızlıkla itham etmesine, bizim putlarımızı hakaretlerde bulunmasına biz müsaade etmeyeceğiz. Sen, ya ona bunları yapıp durmaktan vazgeçirirsin, yahut da iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da, seninle de çarpışırız. Ebu Talip, tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Kavmi tarafından terk edilmek istemezdi ama yeğeni sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden de vazgeçemezdi. Peki ne yapacaktı? Uzun uzun düşündü ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanına çağırdı. Yalvarırcasına şunları söylüyordu. Kardeşimin oğlu, kavmin ileri gelenleri bana başvurarak senin onlara dediklerini bana arz ettiler. Ne olur, bana ve kendine acı. İkimizin de altından kalkamayacağımız işleri üzerimize yükleme. Kalminin hoşuna gitmeyen sözleri söylemekten ne olur, ne olur artık vazgeç. Bu teklifle karşı karşıya kalan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet mahsun mahsun düşündü. Sonra. Hakiki muhafızanın Allahu Teala olduğunu bilmenin gönül rahatlığı içinde amcasına cevabı kılıç kadar keskin, kayalar gibi sert ve kesin şu cevabı verdi. Şunu bilesin ey amca. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler. Ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm. Bunları söylerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar akıyordu. Mübarek gözyaşları, amcasının sanki gönlüne damlıyordu. Bu halini gören amcası, onu nasıl yalnız bırakacaktı? Nasıl terk edecekti? Davasından dönmeyeceğini anlayan Ebu Talip, ''Yeğenim benim'' dedi, boynuna sarıldı. ''İşine devam et, istediğini yap.'' ''Vallahi seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim.'' dedi. Bu söz verişten sonra müşrikler de Ebu Talib'in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve onu asla yalnız bırakmayacağını kesinlikle anlamış oldular. Bir türlü vazgeçiremiyorlardı hak davayı. Gözleri önünde birçok kimsenin ilahi hidayete koştuğunu gören müşrikler buna tahammül edemiyorlardı. Başka bir yol düşündüler. Yine Ebu Talibe gittiler. Ey Ebu Talip! Sana Kureyş gençlerinin en güçlü, en kuvvetli, en yakışıklısı olan... Akıllısı olan aynı zamanda umarebin velidi verelim. Kendine evlat edin. Aklından, yardımından istifade et. Buna karşılık sen de bize kardeşinin oğlunu teslim et. Onu biz öldürelim. Senin yapacağın bir şey değil bu. İşte sana adam karşılığında adam. Daha ne istersin? Ebu Talip, bu mantıksız teklife, önce siz bana kendi oğullarınızı verirsiniz, onları ben öldürürüm, ancak sonra onu size verebilirim, diye haykırdı. Bu teklifi müşrikler tepkiyle karşıladılar. Bizim çocuklarımız, dediler. Onun yaptıklarını yapmıyorlar ki, kimseye bir zararı yok. Daha da şiddetlendi konuşması Ebu Talib'in, ''Vallahi o sizin çocuklarınızdan çok daha hayırlı. Siz bana çok çirkin bir teklifte bulunuyorsunuz. Bu nasıl olur? Siz oğlunuzu bana yetiştirmek üzere vereceksiniz, benimkini ise öldürmek için alacaksınız. Vallahi ben buna müsaade etmem.'' Müşriklerin kin ve nefretleri artık son haddine geldi. Bu nefret ve kinleri bundan böyle... Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara değil, Ebu Talib'e de gelecekti. Kaderin garip tecellisi ki, müşriklerin Ebu Talib'e karşı menfi tavır takınmaları, Haşimoğullarının Efendimiz'i himayelerine almalarına vesile oldu. Himayeden sadece biri kaçındı. Kim sizce? Evet, Ebu Leheb. Bu sırada Ebu Talip, Haşimoğullarını topladı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korunması hususunda dikkatli olmalarını söyledi. Ebu Talip'in bu tarz ve vaziyet alışı, Kureyş müşriklerini şu kesin karara sevk etti. Bir an önce, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeliyiz. Baktılar, yalnız da bırakılmıyor, bir an önce büyümeden, daha fazla kişi, putperestliği bırakmadan, Müslüman olmadan öldürelim. Bu şeytanca arzularını gerçekleştirmek için, mescidi Haram'da toplandılar. Bunu haber alan Ebu Talip, Haşi Moğolları gençlerini bir araya topladı ve derhal onlarla, Kabe'ye giderek müşrik topluluğuna gözdağı verdi. Kalabalık bir şekilde etrafta dolanan insanları görenler şaşırdılar. Vallahi dedi, yeğenimi öldürecek olursanız, biliniz ki sizden hiç kimse sağ kalmaz. Biz de, siz de bu yolda helak oluncaya kadar peşinizi bırakmayız. O gün, Hiçbir kelime konuşamadan dağıldılar. Ebu Talip konuşmasının sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle diyordu. Mübarek yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur niyaz edilen böyle bir zat hiç bırakılır mı? O öyle bir kerem sahibidir ki yetimler onun eline bakar. Dullar ve yoksullar ona güvenir. Haşimoğulları ailesinin yoksulları ona sığınırlar. Haşimoğulları onun sayesinde nimetler eriştiler. Ey Kureyş topluluğu! Beytullah'a yemin ederim ki, siz onu yalanlamakla aldanıyor ve boş hayallere kapılıyorsunuz. Onun hakkındaki kastiniz ise, ''Biz onun çevresinde pervaneler gibi dönüp, uğrunda çarpışmadıkça gerçekleşir mi zannediyorsunuz? Hepimiz onun çevresinde serilip yok olmadıkça, çoluk çocuklarımızı bize unutturacak fedakarlıklarla, onu müdafaa etmedikçe, hayır, size bırakmayacağız.'' Baktılar, bu şekilde de son veremiyorlar. Yeni yeni planlar yapmaları gerekiyordu. İftiralar uydurmayı tasarladılar. Amaçları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haşa, şahsiyetini nazarlarda küçültmek, insanlar tarafından kötü bilinmesine vesile olmaktı. Bu amaçla, hürmet ettikleri büyüklerden biri olan Velid bin Mugire, Etrafında yeni şeytanca planlarını yaptılar. İman ve İslam davası hakkında konuştular. Fikir babalarından biri olan Velid bin Muher'e, etrafında toplanmış yüzlerine şirkin çirkinliği aksetmiş suratsızlara, Ey Kureyşliler dedi. İşte hac mevzimi geldi çattı. Arap kabileleri yakında buraya gelecekler. Muhakkak onlar, Muhammed'in meselesini de duymuşlardır. Size bir takım sorular soracaklar. Bu sebeple onun hakkında bir fikir etrafında birleşmemiz gerekli. Aramızda ihtilafa düşmeyelim. Ne söyleyeceksek burada karar alalım. Aynı şeyleri söyleyelim buralara gelenlere. Bu aslında kurnazca bir teklif. Bu kurnaz teklifin sahibini tedbir hususunda da dinlemek istediler. Peki dediler sen bize bu husustaki görüşünü anlat. Daha önce Velid önce onların görüşlerini öğrenmek istiyordu. Ne diyelim şimdi onu tartışıyorlar. Hangi yalanı hangi iftirayı atalım kendisine? Dediler ki biz büyücü kahin diyelim. Velid bu olmaz dedi. Vallahi o bir kahin değil. Biz kahinleri gördük. Onun okuduğu şeyler öyle kahinlerin saçma sapan şeylerine benzemiyor. Kahin bazen doğru da söyler, yalan da. Ama biz onun hiçbir yalanını görmedik dedi. Düşünebiliyor musunuz değerli dinleyenlerim? Düşmanları dahi onu en iyi yönleriyle anlatıyorlar ama iman verilmeyince olmuyor. Devam ettiler. Herkes bir fikir söyledi. Bir tanesi dedi ki, buraya gelen insanlara onun, haşa, deli olduğunu söyleyelim, mecnun diyelim. Velid yine itiraz etti. Hayır dedi. O mecnun değil. Delileri biliyorsunuz. Deliliğin ne olduğunu bilirsiniz. Onun bu hali bir delilik değil. Hiçbir delininkine benzemiyor. Topluluktan üçüncü teklif geldi. O zaman dedi şair deriz. Velit bunu da beğenmedi. Hayır dedi o şair de değil. Biz şiirin her şeyini bilmiyor muyuz? En güzel şiirleri biz okuruz. Hiçbir şiire benzemiyor. O halde dediler sihirbaz diyelim. Bunu da beğenmedi Velit. Hayır dedi o sihirbaz da değil. Hem siz sihirleri gördünüz. Onun okudukları, sihirbazların okuyup üfledikleri göz yanılmaları falan değil. Neyse baktılar olmuyor. Ne dese Velid beğenmiyor. Tamam dediler madem sen söyle. Velid'in konuşması çok şaşırtıcıydı. Vallahi dedi, onun sözlerinde apayrı, bambaşka bir tatlılık var.'' Onun okuduğu sözden tatlı söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı vardır ki, sanki kökü çok verimli toprakta, suyu bol bahçelerde yükselen, dallarıysa etrafa uzanan gür meyveli bir hurma ağacı. Evet, bu şaşırtıcı sözler Velid'den geldi. Etrafındakiler şaşkın. Eyvah dediler. Acaba Velid de mi Müslüman olmuştu? Herkes şaşkın. Ancak Velid'in dininden döndüğü yoktu. Hangi itham ve iftiranın daha uygun olacağını düşünmek için bunları söylüyordu. Birkaç gün boyunca bana izin verin dedi. Ben size haber vereceğim. İnzivaya çekildi. Birkaç gün sonra herkesi topladı. Siz dedi benim putperestlikten döndüğümü zannettiniz, onun dinine girdiğimi zannettiniz ya da delirdiğimi hayır. Ben sadece düşündüm. Sonra Kureyşlilere döndüğü, sizin asılsız ve yalan olduğu kısa zamanda anlaşılacak olan bu dediklerinizin içinde yine akla en yakın olanı ona sihirbaz demenizdir. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle geldi ki o söz evlatla babanın, kardeşle kardeşin, karı ile kocanın, kavimle kabilesiyle şahsın arasını açıyor. Birleştirir, tamam dediler. Artık oraya gelenlere ki çok sayıda insan geliyordu. Peygamber Efendimizle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem haşa sihirbaz demeye karar verdiler. Bunu üç kişi, beş kişi, on kişi değil, onlarca kişi aynı anda diyecekti. Kime sorsalar, böyle itham ve iftira yapacaklardı. Velid bin Mugir'e Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ayet-i kerimelerde anlatıldı. Müddessir suresinde geçer. Kahrolası, ne biçim söz uydurdu. İşte o şahıstı Velid bin Mugire. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin iddia ettiği gibi bir kahin değildi. Çünkü kahinin sözleri karışık ve tahmine dayalıydı. Halbuki onun söyledikleri hak ve hakikatten başka bir şey değildi. Müşriklerin her gün daha fazla artan şiddeti vardı, eziyetleri vardı. Hakaret ve işkenceler neticesinde Mekke artık Müslümanlar için adeta yaşanmaz bir şehir haline geldi. Günden güne bu eza cefalar artıyordu. İbadetleri rahatça yapamaz hale geldiler. Ve müşrikler hiçbir şekilde bu gaddarca, ve merhametsizce davranışlardan geri duracak gibi değildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine çok üzülüyordu. Siz buyurdu. Bari yeryüzüne dağılın. Allahu Teala sizi yine bir araya getirir. Ya Resulallah, nereye gidelim diye sorunca eliyle Habeşistan'ın bulunduğu tarafı işaret ettiler. ''Siz Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur. Umulur ki Allah sizi orada ferahlığa kavuşturur. Orada rahatça ibadetlerinizi yaparsanız.'' buyurdu. Şimdi Habeşistan'a hicret edilecekti. Miladi yine 615 yılındayız. Bu tavsiyeler üzerine ilk olarak 10 erkek, 5'i kadın, 15 kişilik bir Müslüman kafilesi dinlerini ve inançlarını korumak gayesiyle yurtlarını, bağ ve bahçelerini, anne ve babalarını, her şeylerini terk ederek Yabancı bir diyara doğru gidiyorlardı hem de gizlice. Kimsenin haberinin olmaması gerekiyordu. Kızıl Deniz yoluyla Habeşistan'a vardılar. Gerçekten de Habeş Necaşisi tarafından iyi karşılandılar. Gelin kayıtlara geçsin. Ruhumuz lezzetlensin. Bu insanları bu güzide şahsiyetleri sayalım. Hazreti Osman ve hanımı Hazreti Rukiye, Zübeyir bin Avvam, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve hanımı Sehle, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Av, Ebu Seleme ve ailesi Ümmü Seleme, Osman bin Mazun, Amir bin Rebiya ve ve ailesi Leyla Süheyl bin Beyda Ebu Sebre bin Ebi Ruhum ve hanımı Ümmü Külsum Radiyallahu Teala anhum ecmain Allahu Teala hepsinden razı olsun Nebi Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Habeşistan'ı tercih edişi Birçok sebebi olsa da her şeyden evvel orası Mekkeliler tarafından iyi bilinen bir yerdi. Ticari münasebetler vardı. O Habeş Necaşisi de adil bir hükümdar diye biliniyordu. Yine ehli kitaptılar Habeşistan halkı. O zamanın Hristiyan dinine mensup bulunmaları olarak belki bu da zikredilebilir sapıklardan veya puta tapanlardan değildi. Nitekim, Mekke'yi sessiz, sedasız terk eden, adı geçen o sahabeler, Habeş Necaşisi ve halk tarafından iyi karşılandılar. Buraya yerleştikten sonra da, ibadetlerini rahatça yaptılar. Hiçbir engel çıkartılmadı. Gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, başka ülkenin değil de, Habeşistan'ın hicret ülkesi olarak seçilişi dikkat çekici. Bir müşrik ve putperest ile bir Müslüman'ın hiçbir zaman ruhen kaynaşması mümkün değil. Ama ikisi de ehli kitap olan bir Müslüman'la bir Hristiyan'ın hiç olmazsa inanç noktasında putlara tapmadıkları bir olan Allah'a inanmaları bulunduğundan az da olsa anlaşmaları mümkün görülüyordu. Nitekim Habeşistan halkının Müslümanlara karşı nazik tavrı ve dini vazifelerini yerine getirmede müsamahalı davranmaları bunun ispatıydı. Zaten İslam yayılmaya başlandıktan sonra gerçek Hristiyan olanlarda son din olan Müslümanlığa geçtiler, İslamla şereflendiler. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet verilmesinden altı yıl geçmişti. İman ve İslam'ın sadası kulaktan kulağa yayılıp gittikçe yayılıyor. Kalplere manevi serinlik veren bu imanın havasının etkisi müşriklerin uykularını kaçırıyor. Şimdi Müslüman olma sırası Kahraman, Hazreti Hamza radıyallahu anındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, aynı zamanda süt kardeşi olan Hazreti Hamza, kimden olursa olsun, nereden gelirse gelsin, haksızlığa asla tahammülü olmayan birisiydi. Kureyş içinde yüksek bir itibara sahipti. Bir gün, çok sevdiği eğlencesi olan, Avdan dönüyordu. Safa tepesinden Kabe'ye doğru giderken karşısına Abdullah bin Cudanın azatlık cariyesi çıktı ve ''Ey Umare'nin babası! Kardeşimin oğlu Muhammed'e aleyhisselam Ebu'l-Hakem bin Hişam'la arkadaşları tarafından yapılanları görseydin asla buna dayanamazdın. Ona neler yapıyorlar?'' Hazreti Hamza radıyallahu an, heybetli bakışlarını cariyenin üzerinde bir müddet gezdirdikten sonra, söyle bakalım, Ebu'l-Hakem bin Hişam ona ne yaptı? Onu şuracıkta, şöyle şöyle işkenceler yaptı, şurada şöyle şöyle dövdü, şöyle şöyle hakaret etti, sonra çekip gitti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona hiçbir şey söylemedi. Deyince, Hazreti Hamza radıyallahu an ''Bu söylediklerini sen gözünle gördün mü?'' dedi. ''Evet.'' dedi. Çok sinirlenen Hazreti Hamza, evine uğramadan, yayı, oku, torbası ve av malzemeleriyle doğruca, Kabe etrafında oturmuş bulunan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına vardı. Meclisin ortasındaki Ebu Cehil'in başına, daha hiçbir şey söylemeden, selam sormadan sert bir yay fırlattı ve başını fena halde yardı. Sonra da, sen misin ona sövüp sayan? İşte ben de onun dinindeyim. Onun söylediğini söylüyorum. Gel, gücün yetiyorsa, o yaptıklarını bana da yap görelim, dedi. Ebu Cehil, Hareketinde kendisini haklı göstermek için savunmaya geçti. Ama sen bilmiyorsun. O bizi akılsız saydı dedi. Putlarımıza hakaret etti. Atalarımızın tuttuğu yoldan ayrı bir yol tuttu. Hazreti Hamza'dan kararlı ve sert bir cevap geldi. Siz ki Allah'tan başkasına ilah diye tapmaktasınız. Sizden akılsız kim var? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür dedi. <Sessizlik> Hazreti Hamza radiyallahu anh'ın bu kararlılığı karşısında ne Ebu Cehil ne de etrafındakilerden en ufak bir hareket yoktu. Çok iri cüsseli, dövüşmeyi çok iyi bilen mert biriydi. Hatta Ebu Cehil doğrusu dedi ben kardeşinin oğluna çok çirkin bir şekilde sövmüştüm. Buna müstaak oldum diyerek suçluluğunu da itiraf etti. Bu beklenmedik kararla Saadet dairesine dahil olan Hazreti Hamza radıyallahu an evine dönünce zihninde bazı vesveseler, şüphelerle karşı karşıya kaldı. Nefsi, onu rahat bırakmayacaktı. Sen, Kureyş'in hatırı sayılır birisisin. Şu dininden dönen ona niye uydun? Hiç de iyi etmedin. Hz. Hamza, doğruca Kabe'ye vardı. Allah'ım, bu tuttuğum yol doğru ise kalbime de onu tasdik ettir. Ne olur bana bir çıkar yol göster. Aradan birkaç gün geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Başından geçenleri bir bir anlattı. İslam'ı tebliğ etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalbi iman ve muhabbet ile doyan Hazreti Hamza radıyallahu an kelime-i getirdi ve dinini ne olur bu güzel dinini bana açıkla dedi. Tek tek anlattılar, gözlerinden mutluluk gözyaşları döküldü ve böylelikle hidayet dairesi İslam'ın çok daha genişlemiş oldu. Kureyş müşrikleri Artık telaş içinde. Hele parmakla gösterilen kahramanlardan biri olan, herkesin korktuğu, dövüşte herkesten çok ileride olan, yiğit olan Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın da inananlar tarafında yer alması onları çok şaşırttı. Bir gün Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden Utbe bin Rebiya bir grup müşriye, Ey kureşliler dedi. Onun yanına gidip konuşsam ve kendisine bazı tekliflerde bulunsam nasıl olur? Umulur ki o, bu tekliflerden bazılarını belki kabul eder. Biz de arzusunu yerine getiririz. Kendisi de bize karşı yaptıklarından belki vazgeçer dedi. Kabul edildi. Bunun üzerine Utbe, o sırada yalnız başında, Mescidi i Haram'da bulunan Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı. Söze şöyle başladı. Ey kardeşimin oğlu! Biliyorsun ki sen aramızda şeref ve soysop üstünlüğü bakımından bizden daha hayırlısın ve ilerisin. Ancak sen kavminin başına büyük bir iş açtın. Bu işte onların birliğini dağıttın. Akılsız olduklarını söyledin. Tanrılarını ve dinlerini kötüledin. Onların gelmiş geçmiş baba ve atalarını kafir saydın. Şayet beni dinleyecek olursan, sana bazı tekliflerim olacak. Bunlar üzerine düşünüp taşınmanı istiyorum. Belki bazılarını kabul edersin. Sen ortaya attığın bu meseleyle, şayet mal ve servet elde etmek kayesindeysen, mallarımızdan sana hisse ayıralım. Hepimizin en zengini sen ol, eğer bir şeref peşindeysen, seni kendimize reis yapalım. Yok, eğer bu sana gelen görüp de üzerinden atmaya kuvvetinin yetmediği bir hastalıksa, bir evhamsa, cinlerden gelme bir hastalıksa, sana doktor bulalım. Seni kurtarıncaya kadar mal ve servetimizi harcayalım. Utbe tekliflerini yapmış ve susmuştu. Konuşma sırası Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Velid'in babası, söyleyeceklerin bitti mi? Evet cevabı gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekti ve Fussilet suresinin 1 ve 36. ayetlerini okudu. Hamim Bu Kur'an, Rahman, rahim olan Allah tarafından indirilmedir. Bir kitaptır ki ayetleri Arapça bir Kur'an olmak üzere anlayacak olan bir kalma açıklanmıştır. Hem cenneti müjdeleyici hem ateşten korkutucu olarak. Fakat, Onların, Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinleyip hakkı kabul etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra utbeye döndü. Ey Velid'in babası! Okuduklarımı dinledin. Artık gerisini sen düşün. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa dinleyen Utbe'nin şehresi değişti. Bunu Kureyşliler de fark etti. Birbirlerine söylendiler. Vallahi Ebu'l-Velid şehresi değişmiş olarak geldi bize yanlarına gelince ne getirdin anlat bakalım dediler utbe vallahi dedi ben ömrümde benzerini hiç işitmediğim bir kelam işittim yemin ederim ki o ne şiirdir ne sihirdir ne de kehanettir ey kureyş topluluğu beni dinleyin de hatırım için bu işin peşini bırakın bu adamdan vazgeçin ondan uzak durun ona dokunmayın. Yemin ederim ki, benim ondan dinlediğim söz, büyük bir haberdir. Siz onu sizin dışınızda kalan Arap taifelerine bırakırsanız, daha iyi etmiş olursunuz. Belki onlar ona engel olurlar. Eğer o Araplara üstün gelirse, onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun şerefi sizin şerefiniz demektir. Onun sayesinde, İnsanların en mesut ve bahtiyarı olursunuz. Bu konuşma, Kureyşlilerin hiç hoşuna gitmedi. Sen de büyülendin demek ki, dediler. Utbe ise, o halde, madem beni dinlemiyorsunuz, istediğinizi yapın, dedi. Burada, Bitirelim, iktifa edelim inşallah. Bir sonraki bölümde Mekkeli müşrikler, Madem sen bir peygambersin, bize bir mucize göster, Diyecekler, bazı şeyler teklif edecekler, sorular soracaklardı. Bunların cevabını ver bakalım diyeceklerdi. Ve ardından Hazreti Ömer radiyallahu an, miladi 600 16 senesinde Müslüman olacaktı. Bunlar 7. bölümde inşallah bizleri bekliyor. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle her birinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin hayatı yararlanılan eser Salih Suruç'a ait.